Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ee, Sevgili arkadaşlar, Fatiha suresi tefsirini okumaya Bugün 35. oturumumuzda devam ediyoruz Ve bize bu imkanı sağladıkları için de fikriyat sayfasındaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz Rabbim burada geçireceğimiz vakti Azami istifade ile geçirebilmeyi nasip etsin. Kalbimizi, aklımızı, e, bedenimizi, hayatımızı, bütün şartlarımızı kendi kitabına, kendi e, hadi olan ismiyle bizlerin üzerine tecelli edeceği, efendim hidayetine, rehberliğine açsın inşallah. Ve e, o yolda yürüyelim, ilerleyelim. Fatiha'nın e, kapsadığı bütün bu dört kitabın manasına... İnşallah biz de e, mazhar olalım e, onu temsil eden, kendi gücünce, kendi efendim onu temsil eden o yolun, o sırat-ı müstakimin eşsizliğini, benzersizliğini temsil eden e, güzel Müslümanlardan olalım inşallah. Şimdi işte bu müjdenin verildiği son ayetteyiz. E, İhtine sıratar müstakim dedikten sonra Sırata lezine en amte aleyhim غَيْرِ bir aleyhim وَلَا دَّالِينَ Yani o ihtina sırat al-mustakimdeki duanın e, bir açıklaması olan e, nasıl bir yola bize iletmesini istiyoruz Allah Teala'nın herhangi bir yola değil. Efendim bizi e, kendisinin nimet verdiklerinin yoluna e, iletmesini istiyoruz. Gazaba uğrayanların, sapkınların yollarına. Değil. Hiç kimseyi biz dünyadayken gazaba uğramış ya da sapkın olmakla niteleyemeyiz ama Allah biliyor kullarının içinden kimlerin saptığını, kimlerin onun gazabını hak ettiğini ve kendisi bunu kitabında zaten açıklıyor detaylarıyla. Biz e, kendi iç dünyamızda o kriterleri bilir ve onlardan uzak durmaya gayret ederiz. Ama bunda muvaffak olmak için de her gün e, defalarca onlarca kere okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbimizin yardımını diliyoruz ondan. Çünkü hiçbirimizin akıbeti de garanti değil arkadaşlar. E, efendim şu anda bulunduğumuz yolun ömrümüzün sonuna kadar... Efendim bizim yolumuz olacağına emin değiliz maalesef e, gözlerimiz neler duyuyor görüyor kulaklarımız neler işitiyor e, efendim e, bu bakımdan da bu dua'nın e, hepimiz için hayati bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha bilelim. Ve o ihtiyakla o hevesle efendim böyle Cenab-ı Hak'tan çok büyük bir şey dilediğimizi bilerek bunu dileyelim. Zaten Fatiha bütün dualar içerisinde hem kuşatıcılığı bakımından yani içerdiği dua cümlelerinin bütün hayatımızı baştan sona ve daha doğrusu bütün o hayat içerisindeki bütün isteklerimizin hayırlılarını baştan sona içerdiğini bilelim. Ve efendim bizi Kendimizi aşan, bizim gücümüzü aşan konularda da Allah'ın yardımına sığındırdığını bilelim ve bu iştiyakla, bu hevesle öğrenip, okuyup. Devamlı tilavet edelim inşallah. Neyse biz sözü fazla uzatmadan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, sırada ledine en amte aleyhim ayet kelimesinin açıklamasındaydık. E, Lugatla ilgili bazı tevcihleri e, izah etti Elmanlı Hamdi Hazır. Ondan merhum. Sonra da dedi ki biliyorsunuz işte onun hak dini Kur'an dili isimli tefsirinden okuyoruz orijinalinden. Fil vaki nimeti tarik ağzamı niamdır dedi. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bir şeyin kendisine değil o şeye bizi ulaştıran yola hidayet edilmemiz, ulaştırılmamız en büyük nimettir. Yani işte meşhur örnektir bu. Bir ihtiyaç sahibi birisine bir balık vermek değil ona balık tutmayı öğretmek yapılacak en büyük yardımdır. Çünkü ne yapmış oluyoruz? Ömrü oldukça o balığa her ihtiyaç duyduğunda ulaşmasını ona öğretmiş oluyoruz. Dolayısıyla birisine mesela işte bize de çok sorulan sorulardır işte kimi okuyalım kimi dinleyelim kimin işte şu kişinin konuşmasını nasıl buluyorsunuz şu kişinin fikirlerini nasıl buluyorsunuz diye. Efendim bundan <gülüyor> olabildiğince kaçınmaya çok gayret ederim bir iki defa ağzımdan kaçırdığım yerler oldu hala bile başım ağrıyor onlar sebebiyle. Efendim, dolayısıyla mesela orada da takip etmemiz gereken yöntem şudur, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak hiçbir kafirin bir iki tane azılılar hariç hiçbirinin isimlerini zikretmez, münafıkların hiçbirinin ismini zikretmez, onların vasıflarını sayar, o vasıfları taşıyan insanlardan insanlara, daha doğrusu o vasıflara, bu isterse bizde olsun, isterse en yakınımıza olsun, o vasıflara karşı dikkatli olmamızı, onlardan uzak durmamızı bize öğretir. Yani e, siz sapkınlığın, gazaba uğramanın nitelik, niteliklerini bilirseniz, iyiliğin, nimetin niteliklerini bilirseniz işte kimlerin nimete mazhar olduğunu da ayırt edebilirsiniz, kimlerin saptığını da ayırt edebilirsiniz ve kendinizi de e, efendim o nimetlere mazhar olacak şekilde yönlendirir, o sapkınlıklardan uzak duracak şekilde muhafaza edersiniz. Demek istediğim arkadaşlar e, kişileri değil fikirleri tanımak düşünceleri tanımak ve o fikirler ve düşünceler bugün ben size bir kişinin ismini versem yarın on kişi de daha benzer fikirleri okuyabilir dinleyebilirsiniz ne olacak yani sadece isimler üzerinden gidersek bir kişiyi teşhis ettiniz diyelim arkasından gelenler ne olacak dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bunun örneğini vermiştir hiçbir zaman mesele tekrar ediyorum isimler değildir niteliklerdir o nitelikler kimde varsa Onlara karşı dikkatli olmamız gerekir. Burada da tabii şimdi bu sapkınlık kısmı daha sonra gelecek, bilahare gelecek. Ayetin başında ilk önce nimetlerden bahsediliyor. Ve Elmalı merhum diyor ki filvaki gerçekten de diyor nimeti tarik yani bir nimetin o nimetin nasıl elde edileceğinin öğretilmesi. ...azam-ı niamdır, en büyük nimettir. Çünkü herhangi bir nimetin tarikine, kanununa nail olmak... ...bir şeyi nasıl elde edeceğinin usulünü, yolunu, yöntemini bilmek... ...o nimete bir kere değil, daima nail olmayı intac eder. Sürekli ihtiyaç duyduğunuzda o nimete ulaşabilirsiniz. Ulûm-u ehemmiyeti de bundandır. İlimlerin ve fenlerin önemi de buradan gelir. Çünkü siz o fenli, işte bu mühendisler bir mühendislik olsun... İşte tıp olsun yani fen bilimleri olsun isterse e, efendim e, dini ilimler olsun. Siz hakkı batılı doğruyu yanlışı ayırt edebilecek bilgiye sahip olduğunuzda e, sahtesini gerçeğini bunların her zaman ayırt edebilecek kriterlere de ulaşmış olursunuz. Birisinden 10 liralık bir iane istemekle bir yardım istemekle daima 10 lira getirecek bir tarik, bir sebep istemek arasında ne kadar fark vardır? Yani size her gün 10 lira kazandıracak bir meslek öğrenmeniz, bir yol bulmanız ne kadar kıymetlidir? Bir defa 10 lira elde etmenizle Cenab-ı Allah'tan Ya Rab bana ihanet de filan nimeti ver diye dua ve istianede bulunmak pek küçük bir talep olur. Bizim dualarımızı da burada hatırlamakta yarar var. Hatta her nimeti ver demek bile böyledir. Çünkü bu dua kabul olunmakla o nimetlerin her zaman devamı istimrarı temin edilmiş olmaz. Yani biz Cenab-ı Hak'a desek ki ya Rabbi bana yeryüzünde ne kadar nimet varsa bunları ver desek. Yine bu eksik bir duadır diyor. Çünkü o nimetin devamlılığını istememiş oluyorsun. Yani bir kereliğine Allah sana bütün yeryüzündeki nimetleri verir ama devamını vermez. Sonra da kaybeder gidersin onları. Fakat filan nimetin tarikını inamet. Yani o nimete nasıl ulaşacağımın yolunu bana öğret. Bununla beni nimetlendir. Ve o tarikta sebat nasip eyle. o yolda da Sebat sabır göstermeyi, sebat etmeyi bana nasip eyle diye talebi ü taharride bulunulacak olursa bu dua kabul olunduğu zaman o nimet bir kere değil bin kereler ve ilah nihaye elde edilmiş olur. Tarik'ın en büyüğü de yani insanın Cenab-ı Hak'tan isteyeceği, erişmek isteyeceği yolların en büyüğü de mauneti ilahiyenin tarik-i yani Allah'ın yardımlarına, nimetlerine mazhar olmanın yoluna insanın ermiş olmasıdır. Yani öyle bir yol tutturuyorsun ki o yolu tutturan artık Allah'ın nimetlerine mazhar oluyor. Allah'ın üzerine nimet indirdiği insanlardan oluyor. Bunun en kısası da müstakim olan taliktir. Dost doğru olan, sapkınlığı olmayan, eğrisi bürüsü olmayan yollardır. Bu bulununca talihin nimetin hepsi bulunur. Talihin nimet bulununca nimetlerin hepsine alet devam erilir ve burada iptida yani başlangıçta bize nimet verden miyip de ihtina sıratal müsteqim duasıyla doğru yol istemenin talim buyurulması bu manayı ne güzel teyit eder. Fatihaya talimi mesele isminin Bakın bunu daha önce de konuşmuştuk. Talim-i mesele istemenin öğretilmesi demek. Ve Fatiha'nın isimlerinden bir tanesi de budur. Yani insana bir şeyin nasıl isteneceğini, daha doğrusu neyin isteneceğini öğretilen dua demek. Öğretilmesi demek. Bu ismin verilmesinde de bu nüktenin büyük bir hissesi olduğunu hatırlamalıyız. Bu Yani şu anda bahsettiğimiz bu noktanın, bu, Fatiha'nın isimlerinden birinin talim-i mesele Olmasında büyük bir payı var. Halbuki bu taallık mahsus mülahaza edilmediği takdirde bu manaları istihraç, müşkil olacak ve sıratın onlara in'am-ı ilahi olduğu hafi kalacaktır. Yani bu detayları konuşmazsak diyor, bu özel şeyleri, ilişkileri konuşmazsak yani her bir kelimenin nelere taalluk ettiğini, altından neler çıktığını, alt satırlarını satır aralarını okuyamazsak o zaman asıl büyük nimetin neden bir yol olduğunu, yani bir şeyin yoluna girmenin ne demek, nimet anlamında ne demek olduğunu anlamak bize gizli kalacaktır. Bu cihetle evvelki takdirdeki ıtlak nimetin belagatı bile bunun mağdununda demektir. Yani ihtine sıratel müsteqim, sıratel lezine en'amte aleyhim, ne yapmış oluyor? O bizim Cenab-ı Hak'tan istediğimiz sırat-ı mustakimin daha da detaylı bir şekilde izahını bize vermiş oluyor. Oradaki efendim... E kapalılığı veyahut da her, e, herhangi bir yola mı e, bizi erdirmesini istiyoruz Allah-u Teala'm? Yani biliyorsunuz bunlardan detaylı bir şekilde önceki derslerde bahsetti. Mesela diyor ki işte adam öldürmenin de e, çok sağlam yolları var diyor. Yani her şeyin bir yolu, yöntemi var. Biz hangi yola ve yönteme bizi erdirmesini istiyoruz? Hatta mustakim dendiğinde dost doğru yolu. Yani işte bir zarar vermenin de dost doğru yolları var. Hiç böyle dolanbaçsız dost doğru karşısındaki adamı mahrupe perişan edebilirsin. Bunlar mı kastediliyor? Hayır. İşte bizim burada kastettiğimiz allah Teala'nın nimet verdiği. Bir de tabii arkadaşlar şöyle bir şey de var. İncelik de var burada. Ee, mesela ne bileyim aklıma ilk gelen örneği söyleyeyim bununla ilgili. Sizin e, Kur'an meali okumanız mı e, asıl nimettir Kur'an hakkında? Yoksa sizin Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kadar Arapça öğrenmiş olmanız mı asıl nimettir? Veya işte Arapça biliyorsun da işte tefsir okuman mı asıl nimettir? Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani Kur'an'ın sizin hafızanızda olması, istediğiniz zaman okuyabilmeniz, ve e, okuduğunuzu anlayabilmeniz, duyduğunuz bütün o ayetleri anlayabilmeniz mi asıl nimettir? Yoksa size işte burada birinin haftada 15 günde bir neyse bir saat anlatması ve sizin onu dinlemeniz, meallerden, tefsirlerden işte biraz tavşanın suyunu suyu oluyor dinlemeniz mi asıl nimettir? Yani asıl nimet ilmin kendisine tabii e, masar olmaktır. Ama burada kastettiğim yani sıradan bir Arapça veya sıradan bir, tefsir okumayı söylemiyorum bir tefsir alimi olmayı söylüyorum işte Cenab-ı Hak da bunun gibi bize yani biz Cenab-ı Hak'tan bir nimet istediğimizde arkadaşlar bir e, mesela şundan emin değiliz bilmiyorum ben benim acizane kanaatim inşallah yanılıyorumdur efendim bir defa istediğimiz şey bizim için nimet mi bundan emin misiniz yani işte bir ev istiyoruz ne bileyim işte çocuğumuzun falan okula girmesini istiyoruz. İşte kimisi evlenmek istiyor, evlendirmek istiyor ne bileyim yani bir sürü dünyevi isteklerimiz var. Allah derlerden bir bu nimet mi bizim için bundan emin miyiz? İki e, o nimete bir defalığına mazhar olmak yani işte filan sınavı kazanmış olmak, şuraya girmiş olmak o çocuğun iyi yetişeceğini garanti eder mi? Sonuca ulaşacağını garanti eder mi? Değil mi? Yani bunun e, kendi hayatımıza da e, çok ilginç e, gözlemleri var e, örnekleri var dolayısıyla işte ihtina sıra dalmıştıkım o kadar kapsamlı bir dua ki biz Cenab-ı Hakka sıra dilediine namte aleyhimle birlikte yani o kadar kapsamlı bir dua ki bir defa benim nimet zannettiklerimi değil Allah'ın nimet verdiği kişilerden olmayı dilemiş oluyorsunuz. Yani sizin bir benim nimet zannettiklerim var kendimle ilgili. İşte aman yarın misafirim gelecek şöyle bir sofra kurayım. Bu, bu benim nazarımda bir nimet. Peki Allah katında Allah bana nimet vermek istediğinde gerçekten böyle donanmış sofralar mı verecek? O mu Allah katındaki nimet? Mesela işte ne bileyim hani ee, teyit edilmemiş böyle karamsar bilgileri yaymak istemiyorum ama işte dünyada bir yazılıyor sağda solda o bakımdan siz de görmüşsünüzdür hani gizli saklı bir bilgi değil artık sosyal medyaya bile düştüğüne göre buğday stoku yaptığını ülkelerin ve hiç kimsenin elindeki buğdayı ihraç etmediğini falan yazıyorlar. Yani asıl nimet nedir bu durumda şimdi? Nedir? Yani bir pandemi yaşadık değil mi? Asıl nimet neymiş? Yani sokağa çıkabilmek insanlarla görüşebilmek değil mi ee, arkadaşlar? Dolayısıyla en'amte aleyhim sıratallezine en'amte aleyhim dediğimizde bizim nazarımızdan kaçmış olabilecek bizim fark edemeyeceğimiz ama aslında belki de bizim için asıl nimet olan şeyleri hem de hem de onun kendisini değil o nimete her daim bizi mazhar kılacak bir hayat tarzını Allah Teala'dan bir yaşam biçimini dilemiş oluyoruz işte böyle kuşatıcı bir dua e, bu cihetle evvelki takdirdeki ıtlak nimetin yani nimetin mutlak olarak zikredilmesindeki belagat bile bunun mağdunundadır. Yani e, daha e, yani mutlak nimet istemek bile nimetin yolunu istemekten daha aşağı bir e, taleptir. Gerçi onda sıratın gayesi nimetin mutlaka olduğuna zahir bir ima vardır. Yani e, i̇htine sırat al müsteqimdeki sıratın gayesinin biz e, efendim e, mutlak nimet olduğunu anlıyoruz çünkü Cenab-ı Hak'tan biz kötü bir şey istemeyiz yani bir adamı öldürmemi nasip et ya da ne bileyim işte şöyle zarar vermemi nasip et falan demeyiz ve bu mana avam için cazibelidir. Yani doğrudan nimet istemek Allah Teala'dan. Lakin İbtida kelamın sevkinde gaye-i matlûbenin ma ilahiye olduğu aşikar ve bu münasebetle sıratın gayesi de o ve daha doğrusu bizzat Allah Teala olmak mütebadirdir. Yani biz bu Fatiha'daki sözlerin gelişinden efendim kelamın sevkinden ne anlıyoruz? Gaye-i matlûbe Meuneti ilahiyedir. Bizim bütün isteğimiz Allah'ın bize yardım etmesidir. Çünkü allah Teala bir de şu var tabii o biraz önce söylediğim örneği yine tekrar edelim. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl yardım edeceğini de biz bilemeyebiliriz arkadaşlar. Yani mesela olur ki bazen sizin çocuğunuzun o sınavı kazanamamış olması bir yardım olabilir. Falan yere girememiş olması bir yardım olabilir. Ya da ne bileyim sizin evinizde bir sıkıntının çıkması tam o günlerde bir şey bir olayın olması ve bu olay yüzünden bazı şeylerden uzak kalmış olmanız bir yardım olabilir. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? E, Mel Gibson'ın oynadı, oynadığı başrolünde oynadığı Science diye bir e, film vardı. Orada çok çünkü Science diye epey bir film varmış. E, başka filmleri seyretmiş insanlar ben bunu öner, önerdiğimde. E, orada arkadaşlar Mel Gibson'ın oğlu Astım Hastası ve e, Astım şimdi şeyde yapmayayım çok fena <gülüyor> spoiler diyorlar e, kopya vermeyin filmin sonuyla ilgili ama bir hastalığın İnsan için nasıl bir nimet olabileceğini de e, görebiliyorsunuz, gösteriyor. Dolayısıyla sizin şer zannettiklerinizde hayır, hayır zannettiklerinizde şer var. O halde biz doğrudan doğruya yani ihtinaz sıratel müsteqim, sıratel en enamte aleyhim diyerek Ya Rabbi ben senin bana nimet olarak vereceğin şeylere ben razıyım. Senden gelenin. Benim için nimet olması bana yeter. Yani bu hani neyin nimet olduğunu da sana bırakıyorum demiş oluyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada asıl gaye, asıl matluk bu duada ne olmuş oluyor? Allah Teala'nın bizzat kendisi olmuş oluyor. Yani Ya Rabbi ben... Ee, Efendim şeyi bilemem yani kendim için neyin nimet neyin olduğunu neyin olmadığını bilemem dolayısıyla saymıyorum şunu ver bunu ver demiyorum Fatiha için söylüyorum yoksa biz Cenab-ı Hak'tan her şeyi de isteriz Heh, onu da söyleyeyim ee, peygamberimiz ve ashabı bize böyle öğretmişlerdir her şeyi isteriz ama hani böyle bizim bir terbiyemiz var ya hayırlısıyla hayırlısı olacak şekilde ya Rabbi en hayırlı şekilde ya Rabbi e, hayırlısıysa ya Rabbi diye hani böyle bir şerh koymak e, kulluk gereğidir arkadaşlar. Allah Teala'dan razı olmanın gereğidir. E, ona rıza göstermenin gereğidir. Bunu da bu vesileyle hatırlamış oluyoruz. Bütün niam da buna müteferridir. Yani e, bütün nimetler artık o sayacağımız detaylı e, bunun fruatı yani bunun altındadır. Yani Allah Teala'nın nimet olarak görmesi bir şeyi o şeyi nimet kılar. İsterse bize nimet gibi görünsün. Yani nimetin tersi gibi, eziyet gibi görünsün. Ve işte asıl sıratı mustakim, tariki hak bu manada alem gibidir. Alem gibidir. Çünkü bir nimetin bir tarikı bilinir ve suluk edilir de yine bizzat meuneti ilahiye, tevfik-i hak bulunmazsa bir mani zuhur eder, matlup hasıl olmaz da talih böyleymiş denilir. He. Yani sen bütün o nimetlere ulaştıran yolları bilsem bile mesela işte sağlıklı yaşamanın yolları, doğru beslenmenin yolları, işte iyi çocuk yetiştirmenin, terbiyenin kuralları, her neyse yani mutlu olmanın, aile mutluluğunun kuralları vesaire. Bunların hepsini bilsen de sen Efendim bir nimetin tarikı bilinir ve suluk da edilir. O yola da girersin, o yani bildiğin her şeyi de uygularsın. Fakat yine bizzat me'uneti ilahiye, tevfiki hak bulunmazsa, yani Cenab-ı Hak o yolun neticesini sana nasip etmezse, seni muvaffak kılmazsa ve ma tevfiki illa billah bu demektir. Benim başarım, benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır demektir. Bu bulunmazsa bir mani zuhur eder, bir matlup hasıl olmaz ve sonuçta ne deriz biz? Talih böyleymiş, kader böyleymiş deriz. Ben bunu şöyle tarif ediyorum arkadaşlar. Ee, mesela kimyadan, lisedeki kimyadan 30 sene önce e, hatırladığım şeyler var, formüller var böyle. Formülün bir tarafında giren maddeler, reaksiyona giren maddeler var, öbür tarafta çıkan maddeler var. Şimdi bu reaksiyona giren maddelerde bir tane atom fazla olsa... Bir elektron fazla olsa ve şeyi değişse o giren maddelerin yapısı değişse formülün sonucunda çıkan maddeler değişiyor. Şimdi düşünün ki bu ruhu olmayan kendi tercih hakkı olmayan tamamen senin onu nasıl işlediğine mahkum olan maddeden bahsediyoruz. Kimyadan bahsetmek bu demek. Bir de düşünün ki insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ben bu çocuğa şöyle davrandım veya bu insana şöyle davrandım. Onun nasıl tepki vereceğinin bütün insanlar için geçerli olan iki kere iki dört eder gibi bir kuralı var mı? Her birinde farklı sonuçlar olacak. Ve e, diyelim ki işte bir insanı doğru yetiştirmenin veya bir ailede mutluluğu yakalamanın veya işte hayatta her birimizin kendine göre bir başarı kriteri var, hedefi var. O başarıya ulaşmanın faraza 100 tane maddesi olsun, şartı olsun ki fazladır yüzden <gülüyor> bence. E, efendim neyse insaflı davranalım. 20 tane olsun arkadaşlar şartı. Siz 19 tanesini yerine getirip bir tanesinde azıcık yarım yamalak yaptığınızda veya orada bir eksiğiniz olduğunda veya düşünemediğiniz o reaksiyona tesir edeceğini önceden hesaplayamadığınız tek bir faktör bile arkadaşlar sonucu baştan aşağıya kadar değiştiriyor. Onun için bir sonuca ulaşmanın bütün yollarını bilsek bile biz bütün her şeyi kuralına kitabına göre yapsak bile. Yine Fatiha'daki bu duaya muhtaçız. Onu diyor burada Elmanlı Hamdi Hazır. Binaenaleyh her şeyden evvel bu meunet ve tevfike ermek için bütün metali bir ahuşuna almış büyük, açık, doğru, düz bir yol istemek zaruridir. Yani öyle bir yol isteyelim ki biz allah Teala'dan insanların istediği her şey o yolda, hayırlı olan her şey o yolda ve o yola girdiğinde artık o sonuca varacaksın yani. İşte ihtina sıratel müsteqim sıratel lezine amte aleyhim dediğinizde arkadaşlar Allah'ın bir insan herhangi bir insana nimet olarak vereceği her şeyi hem de sadece nimet anlamında değil insanı o nimete götüren bütün yollar metotlar anlamında kuşatıcı bir duayla istemiş oluyoruz. Bu yol İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ahdinde. Çünkü hatırlayın orayı işte 5-10 ders önce orayı işlemiştik. Ne, ne demiştik biz Cenab-ı Hakk'a? Bir söz verdik. Bir e, nasıl diyelim kendimizle ilgili bir durumu deklare ettik. Kendimizi ilan ettik. Dedik ki İyyâke na'budu. Cenab-ı Hak'tan bir şey isteyeceğiz ama önce kendimizi açıklıyoruz. Biz Ya Rabbi sadece Sana kulluk ederiz ve iyya ve sadece senden yardım dileriz. Bu ahitte, bu sözünde bu bir söz vermedir, ahitleşmedir. Sebat ile yürütecek olan bir din ve millettir bu yol. İnsanı bu ahitte sebat ile yürüttüğün zaman işte ihtina sıratal mustakim sıratal lezine amde aleyhime çıkan bir yol. Her hakikati ve matlabı Ahuşunu almış yani İslam'dan bahsediyor. Bütün hakikatleri ve insanlığın talep edeceği bütün hayırları kucağına almış bir din ve millet. Bir sıratı müstakim istemek. Hani bu insana değil mi şey geliyor yani. Olamaz bu kadar bir şey istemek ya gibi geliyor. Hani çok büyük bir istek gibi geliyor. Çünkü hakikaten de öyle. Bunu istemek sade bir tasavvur ve hayalden ibaret bir istemek de değildir. Bu yola ermiş. Ve üzerinde yürümüş o sayede her muradına nail olmuş hem de kemali selamet ve saadetle nail olmuş ehli nimet tarihi beşerde inkar olunmayacak suretle sabit. Yani bu yoldan gidenlerin nasıl nimetlere mazhar olduklarını, nasıl hayatlar yaşadıklarını, nasıl büyük bir ahlak, büyük bir kemal, büyük bir insanlık örneği verecek, örnekler bıraktıklarını arkada biz biliyoruz bu örnekler sabit ve böyle bir matlup bir de şöyle düşünün arkadaşlar ya tamam da işte o insanlar da bak şöyle sıkıntılar yaşamışlar yani şimdi gazali gazali diyoruz hepimiz işte elmalı okuyoruz okumaya çalışıyoruz falan yani veya imam-ı azam diyoruz mesela o büyük insanların hayatlarında da fedakarlıklar var çektikleri sıkıntılar var falan hani bize öyle görünüyor değil mi Arkadaşlar bazı insan, bazılarımıza yani. Ve şöyle geliyor bize yani işte nerede akşam orada sabah işte her gün kalksam bugün nereye gitsem diye düşünsem bugün ne yesem bugün ne giysem nasıl gönül eylesem hani böyle sırf keyif için geçirilecek bir hayat sanki daha büyük bir nimetmiş gibi. İşte Gazali'nin fedakarlıklarla çilelerle geçen ömründen daha büyük bir nimetmiş gibi görünüyor bazılarımıza en azından. Arkadaşlar. Ee, bu bir alışveriştir ya, bu bir alışveriştir. Yani sizin neyi elde etmek istiyorsanız e, ona göre bir ücret ödemeniz gerekiyor, bir bedel ödemeniz gerekiyor. İşte e, bugün o bedeller konusunda ayaklarımızın böyle titrediği bir dönem yaşıyoruz, bir kabz dönemi yaşıyoruz. Nasıl? E, siz işte mesela Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsunuz, e, nefsinize hakim olmak istiyorsunuz. Nefsinizin size değil de sizin nefsinize hakim olmak. Öfkenizi kontrol etmek, duygularınızı kontrol etmek efendim e ve onları hiçbir ne kendinize ne başkalarına haksızlık yapmayacak şekilde adil bir şekilde yönetmek, hakkı doğruyu her işte daima tespit etmek, işte haram yememek falan bunlar ne kadar insanın kendisine hakim olmasını ve bazen kendini tutmak için ne kadar fedakarlıklar yapması gerektirdiğini düşünün. İşte bazılarımız bu fedakarlıkları fazla buluyor arkadaşlar. İstemiyor, yapamayacağım bu kadarını diyor ve vazgeçiyor. Vazgeçtiğinde veya apta en baştan hiç bu yola girmediğinde o da o kemalattan vazgeçmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bunu sadece ben Gazali'den, İmam Hazam'dan falan örnek verdim veya yakın tarihimizde işte Elmalı'dan örnek verdim. Siz bunu batıdan da başka kültürlerden de örnekler verebilirsiniz. Yani tarihe geçmiş insanlar ilimde, sanatta, edebiyatta, fikirde, siyasette vesaire fark etmez. Yani böyle sadece hazları peşinden koşmuş, canları ne isterse onu yapmış. İşte böyle hiç kendilerine bir sınır koymamış, hiç günlük hayattaki bazı zevklerinden vazgeçmemiş insanlar mı yani? Bu bir alışveriş arkadaşlar. Şöyle diyelim. Yani siz mesela yedi dil konuşmak ve okumak yazmak istiyorsanız bu bir gayret gerektiriyor yani. Bu bir gayret ve bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. İşte siz edebiyattan, sinemadan, sanattan, siyasetten, tarihten, kültürden, medeniyetlerden, dünyadan, ekonomiden falan anlayan bir insan olmak istiyorsanız az buçuk bunların hepsinde uzman olamazsınız da az buçuk bunlardan anlayan, hepsi hakkında söyleyecek bir sözü olan birisi olmak istiyorsanız, e yani e öyle fosur fosur uyuyarak mesela bu olmuyor, bu birikim. Anlatabildim mi bilmiyorum. Dolayısıyla hani yani bu hayatta çok sıkıcı falan diyorsanız evet öyle yani. Bu bir bedeli ödemeniz gerekiyor. E ne elde etmek istediğinizle alakalı olarak. Benim acizane gözlerim, çok sınırlı bir sosyal hayatım var. O sınırlı sosyal hayat içerisinde küçücük bir gözlem kendimce arkadaşlar. Günümüz insanının, özellikle gençlerinin birbirine zıt şeyleri aynı anda istediklerini görüyorum. Bunalımları ve sıkıntılarının da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Nasıl? Yani mesela işte hem çok iyi bir çok iyi okullara girmek, çok iyi diplomalar almak istiyor ama hem de çok çalışmak istemiyor. Hem işte e, ahlaken e, ne bileyim karakter kişilik olarak gelişmiş sorunlarını çözmüş işte kaygılarını sorunlarını çözmüş bir insan olmak istiyor. Ama hem de bunun için gereken e, özgü, bazı özgürlük kısıtlamaları gerekecek bunun için. Kendini bir şeylere vakfetmesi lazım yani bir bazı güçleri olması lazım. Çünkü özgür olmak demek aynı anda kendi bütün hayatından sorumlu olmak demektir. Yani ben bugün işte başıma takacağım şu eşyarı bile birinin bana almasına muhtaçsam e, o zaman e, kısıtlanıyorum demektir. Dolayısıyla işte e, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani istediğimiz şeyin gerektirdiği fedakarlıkları yapmak istemiyoruz. Ama o sonuçtan da vazgeçmiyoruz. Onu da istiyoruz bir taraftan. İşte çoğu kaygımızın, çoğu sıkıntımızın temelinde bunun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten istiyorsak bir şeyi, işte o zaman sıraat halledeyine amte aleyhimdeki gibi ben hakikaten Allahlık olmak istiyorum yani Allah dostu, Allah yolunda, Allah eri, Allah'ın kulu olmak istiyorum ondan başkasına boyun eğmemekten ondan başkasına hiçbir şey istemeden yaşamak istiyorum ve Allah Teala'nın kendisine nimet verdiklerinden olmak istiyorum peki Cenab-ı Hak kimlere nimet vermiş Nisa suresinde açıklıyor Efendim, nebiler, sıddıklar, şehitler falan sayıyor şimdi peygamberlerin hayatlarına bakalım yani Adem gibi olabilir miyiz iki oğlu biri ötekini öldürdü falan Neler yaşadı yani Nuh aleyhisselam oğlunun gözlerinin önünde olduğunu gördü işte kaç yüzyıl insanlarla uğraştı değil mi yani o tufanları yaşadı bir peygamberlere bir bakın yani onlar Allah'ın en seçkin kulları ve bu nimet verdiklerinin başında geliyor Allah Teala'nın seçtiği insanlar yani e, dolayısıyla onların yani Yakubunkine Yusuf'unkine Süleyman'ın aleyhisselamkine hepsine bir bakın yani. Böyle bir şey var mı hani böyle nasıl diyeyim yani dünyayı da dibine kadar yaşamışlar ahireti de böyle hiç kendilerine bir sınır koymamışlar falan öyle bir hayat var mı? Bu neyi istediğimizle alakalı? Yani neyi ne kadar istediğimizle alakalı düzeltiyorum. Demek istediğim şu ben çok lezzetli bir yemek istiyorsam. Ee, yapacağım yemeğin çok lezzetli olmasını istiyorsam, tam yani kıvamında olmasını istiyorsam o zaman malzemesinden kısmamalıyım. Ee, pişirirken gereken süreçleri sabırla takip etmeliyim değil mi? Har har har, har böyle pişirmemeliyim, yavaş pişirmeliyim, işte ne gerekiyorsa yani. Ee, riayet etmeliyim. E, bunu yapmayacaksam o zaman lezzetten vazgeçeceğimi bilmeliyim. Yani hem kemalat isteyip hem nefsin arkasından gitmek, nefsin bütün isteklerinin olmasını istemek bir çelişki arkadaşlar. Çelişik şeyleri aynı anda istediğimizde ben yola çıkayım ve aynı anda hem doğuya hem batıya gitmiş olayım demek gibi bir şey oluyor. İşte efendim her hakikati ve matlabı ağuşuna almış bir din ve millet bir sıratı mustakim istemek sade bir hayalden ibaret değildir. Bu yola ermiş ve üzerinde yürümüş o sayede her muradına nail olmuş hem de kemali selamet ve saadetle nail olmuş ehli nimet tarihi beşerde inkar olunamayacak surette sabittir ve böyle bir matlup asar müşahede ve tecrübe ile fiil görülmüş bir emri vakidir. Yani biz ee, hakikaten Allah'ın nimete erdirdiği insanları tarihte biliyoruz. Allah dostlarını biliyoruz. Evliyaullah'ı biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği ifadesiyle. Allah dostlarını biliyoruz. Onların hayatlarını görüyoruz ve nasıl nimetlere, bütün insanlığın onlara nasıl bir nasıl diyeyim teveccüh gösterdiğini biliyoruz. İşte ihtina sıratel müsteqimden sonra sıratel en en'amte aleyhim buyurulması. Yani böyle birileri var yani bu var, bu bir ütopya değil, olmayacak bir hayal değil, bunu bilhassa göstermektedir. Şimdi bunların kimler olduğunu anlamaya çalışalım diyor. Bunların heyet mecmuası, bize ahdi hariciyle gösterilebilecek bir cemaati mahdude değildir. Yani dışarıda birileri var isim isim sayacak Allah işte onlar bunlar. Böyle bir şey değil. İptidai beşeriyetten bu ana kadar insanlığın başlangıcından bu ana kadar peyderpey gelmiş ve terbiyeyi hak ile devir devir izharı kemal etmiş kemallerini yani ulaştıkları o kemal seviyeyi ortaya koymuş. Mütevaliyen, münteşir ve gayri mahsur zevat ve cemaatlerdir. Yani peş peşe her devirde bunlardan var. Allah'ın nimet verdiği insanlardan. Burası da çok önemli. Yani bizim devrimizde yoktu diyemezsiniz. Diyemeyiz arkadaşlar. Ee, sizin neyi ve kimi aradığınız çok önemli. Ee, ve hangi yola girdiğiniz. Hangi yola girmişseniz o yolun öncüleriyle veya o yolun yoldaşlarıyla karşılaşıyorsunuz ister istemez. Mesela insanın yani böyle bir vakit kaza borcu olmayan kimse yoktur bu dünyada demesi pek böyle musalliler arasında gezinmediğini gösteriyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden az önce bir başka bir talia için notları karıştırırken rastladım. Mesela Gazali öyle diyor. İnsanların ahlakını kötüleyen kişi bilsin ki kendi ahlakı kötü olduğundandır. Yani işte şöyle diyen mesela sözleri ben hatırlıyorum vaazlarda yüz yüze vaazlarımızda bile çok iyi hatırlıyorum böyle söylen. Canım işte zina etmeyen erkek yoktur. Nasıl böyle bir şey diyebilirsiniz? Yani yeryüzüne zina etmemiş, hayatı boyunca hiç zina etmemiş, tertemiz birçok erkek var ve sen onların hepsine birden zina iftirası yapmış oldun. İşte bu tip ifadeler arkadaşlar işte şöyle ahlaklı kimse yoktur, işte haram yemeyen kimse yoktur, işte zengin olup da haram yemeyen yoktur falan haşa. Bu laflar alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler ya işte Gazali'nin söylediği söz insanların hepsini kötü ahlaklı olmakla suçlamak aslında kişinin kendi ahlakının kötülüğündendir diyor Gazali. Dolayısıyla bunlar her devirde var mütevaliyen yani peş peşe. Cenab-ı Hak hiçbir zaman dünyayı örneksiz, modelsiz bırakmıyor. Evet bunlar azınlıktalar bakın hiçbir zaman çoğunlukta olmayacaklar. Söylüyor zaten Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Rabbimiz. iman edenler hiçbir zaman çoğunlukta olmayacak. İman edenlerin içinde de şirk koşanlar <gülüyor> çoğunlukta olacak yani şirk koşarak iman edenler. Fakat... Ee, yine de kimi ararsanız yani aradığınızda aynen Musa ile işte o e, alim zatın adını evet. biz söylüyoruz hazır diye buluşması gibi herkes aradığını arkadaşlar bu dünyada istisnalar hariç bazı böyle bazılarımız özel imtihanlara tabi tutuluruz onlar hariç genel kuralı söylüyorum herkes aradığını Bulur arkadaşlar. Yani nasıl örnekler bulmak istiyorsanız hayatta allah Teala sizin karşınıza onları çıkarır. İşte ben hep şunlar şöyle insanlar çıkıyor karşıma. Çünkü e, bulunduğun yol gittiğin yol o insanların çoğunlukta olduğu bir yoldur. Biraz bu açıdan bakmakta yarar var. Bir öz eleştiri yapmakta yarar var. Bunlar her devirde mütevaliyen münteşir yaygın bir şekilde var ve gayrı mahsur böyle sayılabilecek gibi değil şu şu şu diye böyle sayılabilecek gibi değil zevat ve cemaatlerdir zatlar böyle bireysel şahıslar ve topluluklar her zaman olmuştur biz bunları yalnız mün amun aleyhim yani ni'am-ı ilahiyeye ermiş olanlar Allah'ın nimetlerine ermiş olanlar ünvanıyla tanır ve vasılîn, vasılîn Arapçası erenler diye mülahaza ederiz. Allah'ın ermiş kulları deriz. Ve bu cinsin yani böyle bir insan türünü alemde vücudunda hiç şüphe etmeyiz. Bu nokta yakînidir, kesindir yani bunu biz bizzat kendimiz gözlemleriz. Ve alelıtlak bunların sıratını talep etmek de bu yakîn ile harekettir. Yani biz mutlak anlamda Ya Rabbi bizi nimet verdiğin insanların yoluna ilet dememiz de işte bu yakini bilgimizden. Çünkü öyle birilerinin var olduğunu biz biliyoruz. Fakat tafsilatına ve bu cinsin efrat ve envaından bir numune almak için hariçte tayinlerine gelince yani bir örnek bulalım kim bunlar bunların vasıfları neler nasıl insanlar diye bir örnek hariçte bunların yani kendi dışımızda bunları tayin etmek kimdir işte şu kişidir diyebilme meselesine gelince bunu nimetin manasını takdirimiz nispetinde ha. bunu kim nasıl yapabilir arkadaşlar sen nimetin nimet deyince ne anlıyorsun nimet deyince ne anlıyorsun kapasite senin nimet kapasitenin içine ne giriyor Onunla alakalı mesela sen nimet deyince zenginlik anlıyorsan Allah'ın nimet verdiklerinden zenginlik anlıyorsan o zaman işte onları görüyorsun. Ve diyorsun ki canım bunlar mı yani erenler diyorsun. Nimet deyince efendim makam mevkiyi anlıyorsan onlara bakıyorsun yok canım bunlar da ermiş değil diyorsun. Dolayısıyla efendim... Bunu nasıl biz tayin edebiliriz? Bunu nimetin manasını takdirimiz nispetinde bir ahdi ı zihni ile mütalaa mütala edebiliriz. Bunun için en en'amte aleyhim de ya tarif cinsi veya ahdi zihni melhuzdur. Yani bu ifadede ya bir tür kastediliyor ya da bizim efendim zihnimizde yani ee, gerçekten dış dünyadaki herhangi bir kişi değil ama bizim zihnimizdeki bir kişi bundan e, mülahaza edilebilir. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Eğer cins kastediliyorsa cins olduğuna göre gayril bir aleyhim bedel ahdi i zihni olduğuna göre de sıfat olmak zahirdir. Gene burada gramatik izahlara girdi. Binaenaleyh bunları iptidaen en i zihni ile tasavvur edip bu evsafı haiz bir cemaati mes'udi arayacağız. Ve Allah Teala'dan onların yoluna hitap Hidayet talep edeceğiz. Yani bu durumda şimdi bize ne düşüyor? Biz zihnimizde bu Allah, Allah'ın kendisine nimet verdiği Allah dostları erenler, vasılın yani amacına ulaşanlar, Allah'ın rızasını kazananlar diye bir grubu veya bir kişiyi, kişileri biz zihnimizde bir bilmeliyiz. Bunlar kim? Önce bunları zihnimizde bir tasavvur edeceğiz. Sonra Onların yolunu Allah Teala yani ihtina sıratal mustakim sıratal lazina en'amte aleyhim dediğimizde kimi kastettiğimizi biz bileceğiz. Ve muvaffak olduğumuz anda biz de o yolda o cinsten aleme numune-i imtisal olacak bir zümre cemaat teşkil etmiş bulunacağız. İşte o duamız kabul olduğu oranda da muvaffak olduğumuz oranda da biz de kendi çevremiz için bir numuneyi imtisal böyle bir iyilik örneği böyle bir kendisine Allah'ın nimet verdiği insan örneği olmuş olacağız Kur'an bize bu cinsten birçok cemaat gösterir birçok topluluk gösterir Allah dostlarını anlatır Kur'anı Kerim bize ki bunlardan birisi Arkadaşlar, "Ve men yut'il lahe ve'r-resule fe ulaike de alayhi suresindeki ayet kelime şu anda tam numarasını hatırlayamıyorum. Nisa suresinde bu, e, Fatiha'da geçen "en aleyhimin" izahının yapıldığı ayet. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri deniyor buna. "Ve men yut'il lahe Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse "fe ulaike de alayhi aleyhim." O kişiler Allah'a ve peygambere itaat eden o kişiler Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraberdirler. Fe ulake maalladine Ama Allahu aleyhim kim bunlar peki Allah'ın nimet verdikleri kişiler? Minen nebiine peygamberler az önce söyledim size. Ve siddiqine sıddıklar. Sıddık nedir arkadaşlar? Çok tasdik eden. Çok sağlam inanan demek. Hazreti Ebubekire Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sıddık ismi verişini hatırlayın Miraç'tan döndüğünde. Ve şu hedai şehitler ve salihin ve salih kullar. Ve hasrüne ulaike rafiqa işte bunlar ne güzel dostturlar diyor. Bu ayet bu bapta en cemiyetli olan ayetlerden biridir. Kuşatıcı yani neredeyse Cenab-ı nimet verdiği her insan tipini Cenab-ı Hak burada zikretti. Diyebilirsiniz ki ben Sıddık'ı nasıl ayırt edeceğim işte Allah dostununla salih birini nasıl ayırt edeceğim nasıl diyeceğim yani şu insan salih bir insan diye ama en azından peygamberleri biliyorsun işte onlara ne kadar yakınsa o yüzden arkadaşlar e, peygamberler nasıl diyeyim yani e, gerçi Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor peygamber efendimizi Sıracı Münir aydınlatan bir kandil. Diyor. Ben de ona işte deniz feneri diyorum yani neresi kayalı nereden dönmen gerekiyor nereye yaklaşırsan çarparsın nerede kaza yaparsın deniz feneri gibi pusula gibi arkadaşlar yani karanlık fırtınalı ve birçok tehlikelerle dolu deniz yolculuğunda sizi kayalara çarparak parçalanmaktan koruyacak olan yolunuzu aydınlatan sizi yanıltmayan şaşırtmayan deniz fenerleri gibidir. Şimdi Deniz Feneri ile ilgili çok güzel bir hikayesi var Stefan Kovey'in. Onu da aktarayım size. Neden biliyor musunuz? Çünkü peygamberlerin, e, tabi peygamberler deyince bu bütün peygamberler içerisinde arkadaşlar hayatı en detaylı olarak ve güvenilir bir şekilde bize kadar aktarılan sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Diğerlerini Kur'an-ı Kerim'de ne kadar anlatılmışsa o kadarını biliyoruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ahlakını, şemailini, sünnetini böyle e, burun kıvırarak ve bur yani peygamberimize burun kıvırmıyor. Bu kaynaklara burun kıvırıyor. Onu anlatan kaynaklara. Ama aynı insan mesela başka e, pek çok biyografiyi veya pek çok işte filozofun, düşünürün sözlerini çok güvenilir kaynaklarmış gibi bize aktarabiliyor. Oysa bütün tarihçiler şunu da müttefikler ki arkadaşlar yakın tarihte dahil olmak üzere hiçbir insanın hayatı Peygamber Efendimiz kadar detaylı bir şekilde kayda geçirilmiş değildir. Yakın tarihte dahil olmak üzere buna. Bunu ben çok iddialı bir söz olarak düşünürdüm. Fakat Son Peygamber İnfo'nun kuruluşu aşamasında orada çalışırken bütün akademisyenlerle, ilim sahibi hocalarımızla konuyu müzakere ederken öncesinde hazırlık aşamasında kani oldum. Onlar da her biri ittifakla bunu söyledikleri için. Şimdi arkadaşlar bu Deniz Feneri ile ilgili hikaye şöyle bakın. Bunu sünnete ve Peygamberimizin bize gösterdiği yola uyarlamanızı tavsiye ederim. Bir savaş gemisi geceleyin yol alırken bir denizde uzaktan bir ışığın üzerlerine doğru geldiğini görüyorlar. Bu da bir gemi diye düşünüyorlar. Ve telsiz, tabii şimdi radarlar var her şey var. Bu biraz eski bir hikaye. Efendim telsizle mesaj gönderiyor savaş gemisi. Diyor ki işte ben savaş gemisinin komutanı bilmem kim. Rotanızı değiştirin üzerimiz, üzerimize doğru geliyorsunuz diye. O da diyor ki ben işte er bilmem kim. Karşı taraftan cevap veriyor işte deniz piyadesi bilmem kim efendim siz rotanızı değiştirin ben rotamı değiştiremem diyor. İşte öbürü diyor ki ne demek istiyorsun ben komutanım bilmem ne uzun bir yazışma. Ee, Stefan Koy'a çok güzel aktarıyor onu. Ondan sonra en sonunda diyor ki o er olan en son diyor ki ben diyor işte komutanım diyor savaş gemisiyim diyor derhal sana emrediyorum diyor rotanı değiştir diyor. Karşı taraftan cevap geliyor işte ben er bilmem kimim ama sizin rotanızı değiştirmeniz gerekiyor çünkü ben deniz feneriyim diyor. Arkadaşlar deniz feneri rotasını değiştirmez. Sokak tebalası da rotasını değiştirmez. Haritalar da rotasını değiştirmez. Yani sen yanlış yola girdin ve haritan çöle çıktıysa ya işte çöle çıktı görünüyor veya çıkmaz sokağa girdim görünüyor. Yani bu haritayı değiştirelim demem ne kadar saçmaysa. Yani... Gidişatının peygamberin yoluna uymadığı için peygamberin sünnetinin e, devre dışı kalmasını istemek. Yani yanlış yola girmişsin navigasyonu kapatıyorsun. Yani bu bana yanlış yola girdin diyor. Olmaz böyle bir şey. Beni üzüyor. Bunaltıyor beni. Sıktı beni artık deyip navigasyonu kapatmak gibi. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. İşte Peygamberlerin hayatlarını biliyoruz, sahabenin hayatlarını biliyoruz ve sıddıkin ve şuhedai ve salihin ve bunlardan yolundan giden çağımızdaki insanları da biliyoruz arkadaşlar. Kur'an tabii tabi bilemiyorsak eğer, ikide bir e, rahatsız oldum oturduğum yerden, eğer bilemiyorsak arkadaşlar bizim bakışımızda bir problem vardır. Yani arayışımızda bir problem vardır. Şöyle diyelim, mesela siz... İlim ehlini arıyorsanız onun bir konuşmasından, kurduğu bir cümleden, kullandığı bir kelimeden bilirsiniz. Hemen anlarsınız. Orada bir ilim var, bir bilgi var, bir kültür var dersiniz. Efendim ne bileyim siz sanat arıyorsanız, estetik bilgisi veya becerisi arıyorsanız hemen bir oturmadan, bir efendim üzerindeki bir aksesuardan veya işte konuşmasının içindeki bir cümleden anlarsınız karşınızdaki insanın ee, kalibresini. Aynı şey maneviyat içinde geçerli arkadaşlar. Sima hum fi vucuhihim min etleri sucud diyor Allah Teala. Onların simalarında secdeden bir iz vardır diyor. Peki kim görecek bu izi? Yani secde eden bir yüzü teşhis ederler onlar diyor. Yani onların teşhis ederler değil mi? Onlar böyle bir iz taşırlar diyor. Peki kim görecek bu izi arkadaşlar? Yani bizim talebimizin ne olduğuyla alakalıdır bu. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani tam manasıyla mün'amun aleyhim olan, kendilerine nimet verilmiş olan suadai hakikiye, asıl sa'idler, asıl Allah'ın verdiği nimetlerle mutlu ve bahtiyar olanlar enbiya, sıddıkin, şühedâ, salihin ve bunlara refik olan ehli imandır. Fakat bu izah İptidai İslam'a nazarandır. Yani bu en amte aleyhim'in bunlardan ibaret olması İslam'ın ilk günlerine nazarandır. Çünkü Kur'an inerken onların önünde mün aleyhim olan ancak bunlar vardı. Bize gelince bu numunenin bütün iphamlarından âri bir ahdi haricisi vardır. Bizim zihnimizde gerçekten kendisine nimet verilmiş olan bir şahıs var. Bir şahıs var ve bütün ipamlardan ari, belirsizliklerden, bütün müphemlik acaba mı demeyeceğimiz, asla acaba mı demeyeceğimiz bir ahdi haricisi, evet Allah'ın nimet verdiği şu kişidir diyebileceğimiz bir şahıs var bizim zihnimizde. Kim? O da Hatem-ül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ashab kiramıdır. Az zaman içinde bunlarda tecelli eden nimeti muvaffakiyetin arkadaşlar hicretten sonra 8 yıl sonra Mekke fethedildi. 10 yıl sonra neredeyse bütün Arap yarımadası Müslüman olmuştu. Ta efendim işte 50 yıl sonra nereye geldi? Bir düşünün, dünyevi bir muvaffakiyette var. Saadeti dünyeviye ve uhreviyenin, hem dünyevi hem uhrevi saadetin bir misalini daha tarihi beşer bugüne kadar kaydetmemiştir. Elmalı Hamdi Yazır'ın efendim sadece dini ilimlere değil zamanındaki siyasi felsefi ilimlere de sosyal bilimlere de ne kadar vakıf olduğunu bilin Fransızcadan bir felsefe tarihi tercüme etti metalip ve mezahip diye arkadaşlar yani bu lafları böyle hani havanda su döverek söylemiyor tarihi umumi okuyunuz ve bugün dünyadaki akvama da bütün kavimlere de bir ircayı nazar ediniz bugünkü dünyayı da bir bakın kavimlere, insanlara ne gibi insanlar yetiştiriyorlar, örnek insanları kimler, öne çıkardıkları lider şahsiyetleri kimler bunlara da bakınız. Bakınız bunların içinde mesela bir Hazreti Ömer siretinin naziri olabilecek, ona denk olabilecek hiçbir misal bulabilecek misiniz? Bir taraftan yani bu o kadar acıklı bir şeydir ki arkadaşlar böyle bir medeniyetten gelip Arkasında böyle bir tarih olup kalkıp bugün bize efendim iki tane batılı kitap okuduğu için onlara hayran olup efendim dininden imanından girdiği yoldan vazgeçmeleri ve bizi de vazgeçmediğimiz ve bu yolda sabit kadem olmaya çalıştığımız bir iddiamız yok ama gayret içerisinde olduğumuz için küçümseyen veyahut da işte siz dünyayı bilmiyorsunuz falan diye düşünen insanlara hakikaten çok çok üzülüyorum yani ama e, o çok çok üzüntüyü birazcık şöyle e, teselli ediyorum arkadaşlar hepimiz gireceğimiz yolu takip edeceğimiz insanları arkasından gideceğimiz insanları seçmekte hürüz hiç kimse kimseninkini zorla e, yani hayran olacağı kişileri zorla ona dikte edemez e, şuna dikkat ediyorum kendi adıma Günlük hayattaki konuşmaların içinde Allah'tan, peygamberden, ahiretten ve peygamberin sahabesinden o günden bugüne kadar gelen kıymetli artık üzerinde ittifak hasıl olmuş ulemadan, meşayihten, salih insanlardan ne kadar bahsediyorum? Ne kadar bahsediyorum? Çünkü kime hayransanız arkadaşlar, kimi çok kendiniz için bir böyle ideal olarak edinmişseniz diliniz ondan bahseder. Hedefiniz ne, de ne varsa diliniz ondan bahseder. Lisanınız ve tersi de mümkün. Yani bunu lisanınıza aldığınızda başlangıçta sonra bu gide gide kalbinize de girecektir. Efendim e, bir bakın diyor bütün dünyaya, bütün medeniyetlere, tarihe bakın. Bugün yaşayan kavimlere bir bakın. Sadece bir tanesini mesela Hazreti Ömer'in siretine, onun ahlakına, onun hayatına, onun yaptıklarına nazir olabilecek başka biri var mı? Bir, benzer. bir taraftan futuhat elektrik suretiyle şarku garba yayılırken diğer taraftan bütün adalet ilahiye yerleri gökleri dolduruyor Hazreti Ömer döneminde ve bu nimetlerin içinde zevki hakka müstarak olan Ömer'in sırtındaki yamalı bir gömlek alemin gözüne kisraların, kayserlerin taci haşmetlerinden çok yüksek bir hissi iptihac saçıyordu. Yani çok büyük bir hayranlık, çok büyük bir... Saygı duyuyorlar insanlar Ömer'in üzerindeki yamalı gömleğe kisraların tacından daha fazla. Fakat dünyanın bu teveccühü içinde hiçbir gün şaşırmayan, metanetini zayi etmeyen Hazreti Faruk, vefatı peygamberi günü, peygamberimizin vefat ettiği gün Farukiyetini kaybeder gibi göründüğü zaman Hazreti Sıddık, bütün sıddıkiyetiyle ibraz-ı vücut ederek varlığını hemen ortaya koyarak onu ve herkesi irşad etmiş. Çünkü ne olmuş? Pey Hazreti Ömer diyor ki kim peygamber öldü derse boynunu uçururum. Peygamber ölemez diyor. Ama peygamberimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir Bekir diyor ki ya Ömer veya işte bütün ey Müslümanlar kim Allah'a tapıyor idiyse bilsin ki Allah'a bakidir. Ama kim Muhammed'e tapıyor idiyse bilsin ki Muhammed vefat etmiştir diyor. Ee, herkesi irşad etmiş ve cemaati kemafis sabık geçmişte olduğu gibi sırat-ı de yürütmüştü Hazreti Ebu Bekir. Daha evvel hicret günü Musahabet-i Nebeviye ile peygamberimize arkadaşlık ederek peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret etti biliyorsunuz. Gizlendikleri mağarada müşriklerin baskınına uğradıkları zaman bak şimdi Hazreti Ömer o Ömerken peygamberimiz vefat ettiğinde şaşırdı. Hazreti Ebu Bekir o Ömer'i şaşıran Ömer'i yola getirdi. Yani ona hakikati, hakikate rehberlik etti. Ama Hazreti Ebubekir de mağarada müşriklerin baskından uğradıkları zaman Hazreti Sıddık'a da hüznü fütur arz oldu. Şaşırdı, büyük bir üzüntüye kapıldı. E, ne yapacağız ya Resulallah? İyilseler görecekler bizi dedi. Yani telaşlandı. İken, La tahzen innallâhe me'anâ. Sakın üzülme, sakın endişelenme. Allah bizimle beraberdir diye onu tesliye ve tatmin eden ancak Hazreti Muhammed olmuştur. İşte o zamanlar bir ahdi zihni mahiyetinde olan o cemaati mesude bütün beşeriyete ekmel bir numuneyi imtisal olmak üzere tayin etmiş olduğundan bize nazaran ellediğine en amte aleyhim ahdi harici ile malumdur. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde bu sıratallediğine ene amte aleyhim ancak bir tahayyüldü. O insanlar bunu ancak hayal edebiliyorlardı. Ama bizim için bu artık gerçek bir şeydir. Gerçektir, bir hayal değildir, yaşanmıştır, örnekleri vardır. Bunun için eslaf-ı Geçmişlerimizden birçok müfessirin sırata ledine en amte aleyhim ayetini Hz. Muhammed'in ve ashab-ı kiramın tarikı sünnetiyle tefsir etmişlerdir. Fakat mebde ve münteha beraber mülahaza edildiği zaman, başlangıç ve netice birlikte değerlendirildiği zaman bu manada mün'avun aleyhim cinsinden bir cemaat diye ahdi i zihni mahiyetinde olmuş olur. Yani ee, İslam'ın ilk günlerini ve şu andaki dönemi birlikte değerlendirecek olursak o zaman Allah'ın nimet verdiği bu insanlar bizim zihnimizde efendim tarihten, geçmişten e, örnekleri olmakla beraber zihnimizdeki bir topluluk olmuş olur diyor. Geldik efendim gayril bir aleyhime. Bu da ellezinenin sıfatıdır diyor. Yani kendilerine gazap etmişlerin yoluna bizi iletme ya Rabbi. Allah izin verirse onu da bir dahaki oturumda okuruz. Tekrar Fikriyat ailesine teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.